Peki yerinden incelenmesi gerekir. Bazı meseleler de vardır ki soru cevap şeklinde gidilir. Ama her şeyin bir temeli olduğu gibi her meseleyi temel meselelerle ele alınak öğrenildiğinde insana her zaman hayır kazandırır.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 Allah nefislerimizin şerinden bizleri korusun. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım der. Bizim yaratılış gayeniz Allah Azze ve Celle her sözde, her işte, her amelde kulluktur. onu unulamaktır bizden istenen budur bu kulluğu yerine getirirken bu kulluğu ele alırken biz iki yönlü ele alıyoruz. iki yönlü inceliyoruz birincisi fıtratta kulluk ikincisi ise tevhidde kulluk fıtratta kulluğa biz iman diyoruz yani Rabb'in varlığını kabul Yaradılış gayesinde ikini ise tevhiddeki kulluk diyoruz fıtri kulluk Allah Azze ve Celle'nin bizleri razı olduğu hasletleri yaratarak yaratmasıdır yani biz istesek de, istemesek de Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, bizleri donattığı bu hasletlerle gönderilen insanlarız. Yani acıkma, susama, yeme, içme, sabır, şükür, korkma, kızma yani bu huyların hepsi bizde olan vakalar. Ben az bir müsaade edin. Bizim esnaf biraz fazla zilli. Ben bir susturayım şunları. Selamünaleyküm. İyi tav oynayacaklar ya. Lafyetimiz zili ne mi yok? Allahu Allah. billahi. Hayda Allah. Evet. Selamünaleyküm ve Kardeşlerim. Kulnu idraktan başlayıp, teslimiyetten devam eder. İdrak yani kişinin akletmesi, sağını solunu ayırt etmesi ve iyi mi, kötü mü birçok şeyi ayırt etmesiyle ve İslam'da da buluğa erme, ihtilam olma veya hayız olmayla kişi mükellef olur. Bunların akabinde aklın görevi imanla yani gelen vahiyle tanıştı mı biter. Artık gelen vahye aklın tamamen teslim olması gerekir. Onun için Rabbimiz Süfhanuhu ve Teala kitabında hangimizin ameli daha güzel onu denemek için ölümü ve hayatı yarattığını görür. Aleyküm kardeş. Kardeşlerim iman iman ehli olma amellerin makbul olması hep bu vahiy babından alakalıdır. Çünkü kişi bende akıl var ben istediğim gibi amel ederim istediğimi yaparım istediğim gibi yaşarım onu deme hakkına sahip değildir. Yaşa, yaşa ama yaptığın amelin seni nereye götürdüğünü sana neyi kazandırıp neyi kaybettirdiğini bilerek yaşa diyor Allah. Azze ve Celle. Çünkü isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Bize ihtiyar hakkını veriyor. Ama bu ihtiyar hakkında da bizleri serbest bırakmıyor. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın açık delillerden sonra küfür etsin diyor. Allah bizi iman edenlerden bilerek, isteyerek, ihlasla boyun eğenlerden kılsın kardeşlerim. Demek ki bizim yaratılış gayemiz kulluk. Yani biz istesek de, istemesek de kulluk için yaratılmış insanlarız. Biz yemek yerken de kuluz, su içerken de kuluz, bir şey konuşurken de kuluz, korkarken de severken de kuluz, oruç tutarken de kuluz, bozarken de kuluz, namaz kılarken de kuluz, namazı terk ettiğimizde de kuluz. Yani kulluktan imtina ettiğimiz, kaç, kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Namaz kıl emrine kulak verip namazı kılan Allah'ı razı etmiş, namazı terk edense Allah'tan gayrını razı etmiştir. Oruç tut emri yine Allah Azze ve Celle'nin kitabında bizden istediği ve İslam'ın güzelliklerinden olan bir ibadettir kardeşlerim. Allah imanını güzelleştirenlerden eylesin. İman iman ettim deme, kalbin tasdikiyle başlayıp, dilin ikrarıyla devam eden, azalarla gösteren ve artma ve eksilme seyri takip eden bir inanış sistemidir aleyküm selam ve rahmetullahi wabarak. cibril hadisinde de cibrilin üstünde bir yolculuk alameti olmayarak Allah Resulü aleyhissalatü yanına bir insan kılığında gelmesi ve ona bazı sorular sorması ve bu soruların içinde İslam'la yani aleminikle alakalı olan bir yerde eee İslam nedir diye sorduğunda Allah Resulü ve vesselam namazı zekatı orucu, harcı saymış ve Cibril doğru söyledin demiştir. Kardeşlerim oruç Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği amellerden bir tanesidir. Nasıl ki namazı kılın, zekatı verin Gücünüz yettiğinizde hacca gidin, doğru sözlü olun, israf etmeyin, bile bile çocuklarınızı öldürmeyin, haksız yere cana kıymayın gibi Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden bir emirdir. Önce bunun anlaşılması gerekir. Ama bu aynen Cibril hadisinde de kategoriye alındığı gibi İslam'ın alenilikliğinden yani hemen göze çarpan, hemen görünen hasletlerindendir. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman kimdir diye sorduklarında elinden ve dilinden emin olunandır deniyor ya Aleykümselamlara mutluluk hoş geldiniz. Aynen böyle göze çarpan amellerden bir tanesi. Nasıl ki Müslüman elinden ve dilinden emin olunansa oruçta aynen böyle hemen dikkati çeken ve İslam'ın şiarından ve hatta öyle rahmet ayı ki öyle insana ve İslam topluluklarına kazandırdığı güzellikler var ki saymakla bitiremeyeceğimiz, anlatmakla bitiremeyeceğimiz meselelerdir. Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Ramazan orucu İslam'ın şartlarından bir şarttır. Ramazan orucu da dinin şartlarından bir şart olması hasebiyle bunun da dindeki yeri Müslüman olanın gereklerindendir. Yani inandım diyen, tasdik eden Allah'a onun gönderdiği meleklere onun getirdiği emanet kitaba, bu kitabın sunulduğu peygambere iman eden hayrın ve şerrin ve kaderin Allah'tan olduğuna iman eden ve ahirete iman eden her Müslümanın yerine getirmesi gereken amellerden bir tanesidir. Kur'an ve Sünnet'te çok açık ve net bir şekilde Ramazan alakalı ifadeler gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Ey iman edenler size sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizler üzerine de oruç farz kılındı diyor. Umulur ki Allah azabından, onun bu emrine uyarak korunursunuz, sakınırsınız diyor. Allah korunan, sakınan, o salih insanların arasına kaçsın bizi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bir sözünde İslam'ın beş büyük temel üzerine bina edildiğini, bu temellerin arasında oruç tutmayı da zikretmiştir. Kur'an ve sünnette orucun farziyetiyle alakalı birçok ayet ve hadisler gelmiştir kardeşlerim. Hatta Leyla Leyla. <gülüyor> Türkçe anladığına göre herhalde Türk. Leyla <gülüyor> Leyla. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında ona yakınlaşmak için oruç tutmaya teşvik eden ve faziletini beyan eden birçok ayet gelmiştir kardeşlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın Rabbimiz sübhan Teala kitabında oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar ızlarını koruyan erkekler, ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar var ya işte Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır diyor Ahzab 35'te. Evet. demek ki Rabbimizin övdüğü ve kendisine yaklaşmakta vesile kıldığı amellerden Allah bunu tutanlardan eylesin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde orucun şehvetlere karşı bir kalkan olduğunu açıklamış ve ey gençler kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü sakındırır, fecri korur ve kimin de gücü yetmezse oruç tutması gerekir. Çünkü onun için bir kalkandır buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim bu hadisten orucun şehvetlere engel olduğu ve hiddetini kestiği anlaşılmaktadır. Şehvetler ise insanı ateşe götürür. Oruç da ateşle oruç tutanın arasına girmekle engel oluyor. Dolayısıyla orucun ateşe karşı bir kalkan olduğu kulun onunla ateşten korunduğunu açıklayan hadisler geliyor. Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi hangi kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah bu oruçla onun yüzünü ateşten 70 sene uzaklaştırır diyor Bu hadisi Buhari'den üstünde bulabilirsiniz. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orucun kalkan olduğunu ve kul onunla ateşten korunacağını yine Allah Resulü Aleyhisselatü e Ebu Umame diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü cennete gireceğim bir ameli bana gösterir misin? diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç tutman gerekir. Onun bir misli yoktur. Diyor. Evet. Demek ki orucun Büyük hikmetleri var. Fazileti çok büyük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbimiz diyor şöyle buyurdu. Ademoğlunun yapmış olduğu her amele 10 katından 700 kata kadar ecir yazılır. Yalnızca oruç bundan müstesnadır. Çünkü orucun karşılığını ben veririm demiştir. Evet. Orucun çok ayrı bir yeri, çok ayrı bir hassasiyeti vardır kardeşlerim. Bu da bunun fazileti babından tutmaya ve onun ahkamıyla amel etmeye ve onun kadri kıymetini bilmek için zannedersem yeterli bir delildir. Bunu İmam Müslüm, kitabı oruçtan akleder. Aleyküm selamlar hoş geldiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir sözünde cennette diyor reyyan adında bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar bu kapıdan cennete girerler. Onlardan başka hiç kimse de o kapıdan giremez. Denilir ki diyor oruç tutanlar nerede? Bunun üzerine oruç tutanlar ayağa kalkarlar ve onlardan başka hiç kimse girmemek suretiyle cennete girerler. Onlar girdikten sonra da cennetin kapısı üzerlerine kapanır diyor. Bunu Buhari ve Müslüm'de bulabilirsiniz. İşte bu hiç kimsenin kaçırmaması gereken bir fırsat cennete giriş için bir imkan, istifade ve kazançla dolu olan bu Ramazan gününü iyi değerlendirenler içinde cenneti kazanmanın bir yoludur. Evet. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Orucun insanın nefsinin üzerinde çok büyük bir hakimiyeti var. Çok açık. İşte Ramazan orucunun meşru kılınmasının hikmetlerinden birisi de Oruç içerisinde insanın nefsini günahlarından arındırması, toplum ve insanlığı günahların pisliğinden uzaklaştırmasından, dünya hayatının insanın gözü önünde küçülmesinden, fakirin halinin durumunun anlaşılıp ona merhamet edilmesinden, şeytanın insan bedeni içerisinde, insanların damarları içerisinde serbestçe gezintisinin engellenmesinden ötürü, Oruç farz kılınmıştır kardeşlerim. Evet. Sebebi, hikmeti budur. Allah anlayanlardan eylesin. Kelime manası olarak bir şöyle bir incelediğimizde tutmak anlamına gelir. Terim olaraksa sabahın çıkışından güneşin batışına kadar kişinin yeme içme ve cinsi münasebetten uzak olarak orucunu tutmasıdır. Yani aç kalmasıdır. Ramazan orucu her hicri senenin dokuzuncu ayında hilalin görünmesiyle farz olur kardeşlerim. Ramazandan sonra şevval hilalinin görünmesiyle de biter. Her Müslümanın buluğa erenin, aklı yerinde olanın, oruç tutmaya güç yetirebilenin bunu tutması üzerine farzdır. Ramazan hayır ve bereket ayıdır. Allah bu ayı birçok faziletlerle donatmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayda Kur'an'ı insanlar için hidayet ve müminler için şifa maksadıyla indirmiştir ayet-i kerimeye baktığımızda Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğrunu eğriden ayırmanın açık delil olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun diyor. Evet. Yine kardeşlerim Ramazan ayında öyle bir gece vardır ki bu gece Allah subhanahu ve Teala katında çok yüce bir gecedir. O bin aydan hayırlıdır. Bu Kadir gecesidir. allah Teala bu mayanda biz onu diyor Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh yani Cibril, her iş için inen dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar diyor. Aleyküm selamlar Allah Allah kadir gecesini yakalayan onu ihya eden ve Rabbinin mağfiretine erenlerden eylesin. Yine kardeşlerim bu ayda şeytanlar diyor zincire vurulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı girdiğinde diyor şeytanlar zincirlenir, cehennem kapıları kapanır ve cennetin kapıları açılır. Evet. Bunun üzerinde hassasiyetle şöyle durup da düşünüldüğünde bunu insanın yakalaması zor bir şey değil. Ramazan ayı girdiğinde insanların bile yolda birbirlerine bakışı değişmiyor mu? Gönülleri değişmiyor mu kardeşlerim? İnan sigara içen bile avucunun içinde saklayarak gider. Orucu yiyen insanlar dahi orucu açık olan insanlara tabi kalbi mühürleri zikretmiyorum. E, İslam'a düşmanla Düşman olmayanların ayrımını güzel yapmak gerekir. Ramazan ayının hakikaten bir bereket ayı olduğunu görüyoruz. Evet. Kardeşlerim Ramazan ayı neyle tespit edilir? Nasıl farziyeti gündeme gelir. Buna baktığımızda Müslümanların takip etmesi gereken zamanlarını, namazlarını, oruçlarını, diğer bayramlarını takvim esası hicri takvimdir. Miladi değil. Ve hicri takvimde Muharrem ayıyla başlar ve devam eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi biz güneşe bakar namaz kılarız. Aya bakar oruç tutarız diyor. Ve hicri takdimlerin aylarının bir çoğunun da Kur'an'da ve hadiste teker teker zikredildiğini görür. Ama İslam'ın hakim olmayışı Müslümanların hayat yaşaması ihlatsız gayretsiz olması ve çok çok sayıya ulaşmalarına rağmen topluca geçim yapamamaları, İslam'ın kadri kıymetini bilememeleri ellerinden birçok bir şeyin gitmesine sebep olmuştur. Şu hicri takvimin müslümanların üzerindeki tesir ve gücünü bunu dahi anlamaktan aciz insanlar haline gelmişizdir. Başlangıcı bile insana birçok müselleri veren şevkini, gayretini artıran bir ay olmasına rağmen bizler bunların kadri kıymetini bilememişiz. Ramazan ayı gelmese haç ayı gelmese Zilhicce belki hicri bir takvimin varlığından bile haberimiz olmayacaktır. Allah bizleri mağfiret etsin. O geçmişteki o insanların kurtulduğu gibi bizlerin de kurtulmasını Rabbim nasip etsin. Onlar Kur'an ve sünnete tutunarak kurtuldular. Bizler de aynı şekilde o sahabelere uymakla onların gittiği yolu takip etmekle kurtuluruz. Kardeşlerim Ramazan ayının tespiti aynen diğer ayların tespiti gibi hilalin görünmesiyle Ramazan ayı girer hilalin görünmesiyle şevvalin çıkar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara hilali gözetlemeyi emreder hilali gördüğümü de İnsanlara oruç tutmalarını emrederdi. Evet. Ramazan hilalinin görülmesiyle orucu tutun, şevval hilalinin görülmesiyle bayram edin. Eğer hava kapalı olup hilali göremezseniz, Şaban ayını otuza tamamlayın demiştir. Evet. Biz ümmü bir milletiz. Ne yazdığı, ne de hesap biliriz. Ay şöyle şöyledir. demiştir. Yani bir defasında 29, bir defasında da 30 göstermiştir. Evet. Hilalin görülmesi bütün Müslümanları ağlar. Eee Müslim'de İbn Abbas'tan gelen bir e, nakil vardır. Kendi sözü olarak eğer soru sorarsanız benim yapacağım sohbeti güme götürürsünüz. Ben sohbetimi yapayım bitireyim. Siz de sohbetten sonra her soruyu sorayım. Ben de her sorunuza bilmiyorum diyeyim, Daha güzel olur. Olmaz mı? Böyle bir anlaşalım. Tamam. Demek ki Hilal'in görülmesiyle Ramazan başlıyor. Hilal'in görülmesiyle de bayram giriyor. Şimdi bu meseledeki ihtilaflara şöyle bir göz atacak olursak ol. Aleykümselam ol. Molla Camii'ne Yok, onu Arapça'ya bakın. Köşeden uçuyor. Bu konuda Allah kendisine rahmet etsin İbn Abbas'tan bir nakil vardır müümmle bir grup geliyor Biz dündür hilali gördük Biz diyor emir uyacağız Biz yarın tutacağız diyor. Bu nakilden birçok insan o bulunan şehirde emir, sulta, hakimiyet neyse ona uyulacağını ve onunla hareket edeceğini söylerler. Ve fetvayı da bu yönünü verirler. Hatta Araplar arasında bu hala hakimdir. Mesela burada Kureyit'ten, Filistin'den, Lübnan'dan okuyan öğrenciler Araplar hiçbir zaman Hilal'i takip etmezler. Bu ülkede mesela Diyanet ilan eder, der ki Türkiye'de oruç e, ne demiştir? 13 Eylül 2007 Perşembe günü e, tutulacak. E, 29 Ramazan 11 Ekim 2007 Perşembe günü Oruç bitecek demiş, ilan etmişler. Siz ona uyun diyerek böyle fetva vermişlerdir. Allah İbn Abbas'a rahmet etsin. Allah ahirette bizleri de görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim hilalin görülmesiyle Ramazan ayı başlar. Hilalin görülmesiyle de biter. Ve ki oranın sultası, oranın emiri, oranın hakimi neye karar verirse versin. Hilalin görülmesi onun o kararını bozar. Allah buna uyanlardan eylesin. Şayet hava bulutluysa 30'a tamamlayın diyor. Bu bizim için geçerlidir. Hilali gördük. da görmedik de hilali gördük diyelim. Muhakkak ki bir amelin geçerli olabilmesi için kalbin, dilin azaların amelleri vardır dedik. Burada da niyet, oruçtaki niyet, niyetin yeri kalptir. Dil ile bunun söylenmesi bidattır. Velev ki insanlar bunu güzel görseler dahi bu böyledir. Ramazanın girişi, gözle görüldüğü veya şehadet ile yahut iddetin tamamlanmasıyla sabit olmuş ise yani hava bulutluysa Şaban 30'a tamamlanmışsa mükellef olan her Müslümanın orucuna geceden niyet etmesi farzdır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim geceden oruca niyet etmezse onun orucu yoktur. Buyurmuştur. Evet. Ramazan ayına idrak ettiğini bilmeden yer ve içerse, sonra da bunu bilirse kendini yemek ve içmekten tutarak orucunu tamamlar ve bu onun içinde yeterlidir. Niyetin geceden yapılması farz olan oruca hastır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize Ramazan olmaksın gelir ve yanında yiyecek var mı der. O da Yok dediği zaman ben oruçluyum der, giderdi. Bu niyet Ramazan'a hastır. Sesin net değil mi? Odadan falan düşmüş diyelim değil mi? Geliyor. Evet. Niyeti de hallettik mi? Tamam. Şimdi gelelim orucun vakti. Sehil bin Saat şöyle diyor beyaz ipliği siyah ipliğinden ayır edinceye kadar yemin için ayeti indiğinde kişi diyor oruç tutmak isterse bacağına beyazdan siyah iplik bağlardı her ikisinin görülmesi açığa çıkıncaya kadar yeme içmeye devam ederdi bunun üzerine Allah daha sonra fecre kadar ayetini indirdi böylece bunun gece ve gündüz manasına geldiğini bildilerdir bunu müslümde bulabilirsiniz aleyküm selam aleykümselam. af ya Rabbi. evet Allah hepimizi affetsin evet kardeşlerim Allah r.a. fecrin iki tane olduğunu söyler İlki yemeğe yasaklamaz namazı helal kılmaz. İkincisi yemeğe yasaklar, namazı helal kılar diyor. Yine bir hadiste, yiyin, için, yüksek ışık, uzun, fecir sizi huzursuz etmesin. Sahurdan geri durmayın, kızıllık size görününceye kadar, yiyin için diyor. Yine aleyhissalatü vesselam, Parnaklarını topladıktan sonra onları yere doğru dikerek fecir şöyle zahir olarak aydınlık değildir. Şahadet parnağını orta parnağa üzerine koyup iki elini uzatarak lakin şöyle görünen aydınlık fecirdir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam gece bu taraftan gelir gündüz de bu taraftan gelip güneş batarsa oruçlu iftar eder. Kardeşlerim demek ki fecrin güzel anlaşılması gerekiyor. Yani e, gecenin son vaktinde doğu tarafından kalın ışıklar gelir. Bunlar fecrin ilk doğuşudur. Biraz sonraki hadislerde gelecek inşallah. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın fecir iki tane diyorum birisi yemeği yasaklamaz yani sahur yeme zamanı ama sabah namazının vakti değildir onu yasaklar öbür fecirse diyor yemek yemenin kesildiği vakittir namazı helal kılar yemeği yasaklar diyor şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz ee, öyle bir alışmışız ki biz tembelliğe imsakiyeler basılıyor önümüzde mesela ne diyor Ankara için imsak 0453 bu saat geldi mi diyor yemeği içmeyi bırakın diyor öğlen şu saatte ikindi bu saatte akşam bu saatte tabi bunun yanında internet kullananlar otomatik programlar, saat kullananlar saatlerinde bu tip bu e, teknolojiyi kullanıyorlar e, fecirden anlamayan feciri tespit edemeyenin en güzel yapması gereken de belli bir vakti uyması ve o takdir edilen saat neyse bunun dışına çıkmaması gerekir çünkü bilinen katil e, olan bir şey varken hata etme ve o ameli kaçırma hiç hoş değildir Evet. Fecir ilk fecir gözüktüğünde sahabeler soruyor. Bir gün Allah kendisine rahmet etsin. Zeyt eee Ali Sallallahu Aleyhi ve sahur yemeği yer. Ne kadar diyor. Yani onun diyor Sahul yemeğine kadardı. Odur 50 ayet okuyacak kadar diyor. E, durdu. Sonra namaza çıktı diyor. Evet. Demek ki çok kısa bir zaman 50 ayet okuyacak kadar. Artık buna siz yarım saat değil, 20 dakika değil. E, bu kadar bir şeyi var. Ama biz Türk toplumu olarak börekler, çörekler, yağlar, dallar hazırlamaya, birçok şeyler yapmaya alışkın insanlar olduğumuz için bizimki ne kadar sürer bilmiyorum. Buna dikkat edilmesi hoş olur. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fecri böyle tarif ettikten sonra e, gecenin yani akşam namazının vaktinin girmesiyle e, iftar edilmesi gerektiğini söylemiştir ve hadis şerifte de geldiği gibi baharlamıştım da gece bu taraftan gelir gündüz de bu taraftan gelip güneş batarsa oruçlu iftar eder diyor. Bu durum güneş dairesinin hemen batması akabinde gerçekleşir. Velev ki ışığı belirgin olsa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu oruçlu olduğunda böyleydi. Bir kişiye emreder o da yüksek bir yere çıkar güneş battı dediğinde iftar ederdi. Evet. Allah buna uyanlardan eylesin kardeşlerim. sahursa Allah Azze ve Celle'nin duyurduğu gibi ey iman edenler oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki korunursunuz diyor. kardeşlerim oruç vakit ve hüküm olarak ehli kitaba farz olunduğu şekildeydi yemezler içmezler uykudan sonra cinsi münasebette bulunmazlardı. Yani birisi uyuduğunda bir sonraki geceye kadar yemek de yiyemezdi. Önce bu bize de böyle farz olundu. Bunun hükmü kalkınca Aleyhisselatü Vesselam ehli kitabın orucu ile bizim orucumuzun arasını sahur ile ayırt etmeye emretti. Aleykümselam Bura Allah Resulü ve Vesselam kitap ehlinin orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Onlardan birisi iftardan sonra uyuyup kalırsa bir dahaki sahura kadar yiyip içemezdi. Ve cinsi münasebette de bulunamazdı. Bir gün sahabelerden bir tanesi Allah kendisine rahmet etsin yiyecek bir şey bulamıyor eve geliyor uyuyup kalıyor hanımı Allah Resulü ve Vesselam'a gelip durumu arz ettiğinde Allah Resulü ve Vesselam da onlarla bizim aramızdaki fark sahurdur diyor ve sahurda bereket vardır diyor çünkü sahur sünnete uymadır oruç tutana güç verir ve sahurda Kitap ehline muhalefet söz konusudur. Allah Resulü'nün dediği gibi Ali sallallahu aleyhi ve sahur yemeği yiyin. Çünkü gerçekten sahurda bereket vardır diyor. Sahurun en büyük bereketlerinden birisi de Allahü Teala ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat getirmeleridir. Aleykümselamun ve rahmetullah. Hadiste sahur yemeği berekettir. Velev ki biriniz sudan içeceği bir yudum olsa bile sahuru sakın terk etmeyin. Gerçekten Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salak getirirler buyurulmuştur. Evet kardeşlerim. Peki bereket nedir? Hiç düşündünüz mü? Evdeki yiyeceklerin artması mı? Çoalması mı? nedir bereket? Allah'ın bereketi. Allah Resulü ve Vesselam bir gün seferdeyken konaklıyor. Karşıdan bir çoban bir süt sahip gelip ikram ediyor. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam şu çoban köpeği ve sürüyü görüyor musunuz? diyor. Bu köpek mi Koyunlu. Hangisi daha çok yavrular diyor? Sahabeler diyor ki köpek diyor. Hangisi diyor bir yıl içinde iki kere yavrular? Sahabeler tabii ki köpek diyor. Peki hangisi kesilir, yenir, mübahtır diyor? Sahabeler koyun diyor. Peki hangisi çok diyor? Sahabeler tabii ki koyun diyor peki bu ne diyor. Sahabeler Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediklerinde işte bu Allah'ın bereketidir. İşte bu Allah'ın bereketidir. İşte bu Allah'ın bereketidir. İşte Allah bereketidir diyor. Allah bu berekete nail olanlardan eines. Ayşe annemiz de bereketle alakalı bir sözünde Ali Sirat ve selam diyor vefat ettiğinde diyor. Bizim diyor. Küçük bir bohçamızda az bir daramız vardı diyor. Arpadan diyor. Acıktıkça az bir şey alır. Onu taşta öğütür. Un yapar. Sonra hamur yapar. Pişirir, yerdik diyor. Bir gün diyor şunu bir tartalım dedik. Ondan da oldu. Kısa zamanda bitti diyor. Evet. Yine mesela bakıyorsunuz. Dört kişilik nüfus olan bir aile düşünün o eve 500 milyon maaş girsin aynı 4 kişilik bir aile düşünün aynı para ona da girsin birinin yetip arttığını sadaka infak yaptığını birini ise bir hafta gitmediğini görürsünüz işte birinde bereket vardır birinde yoktur evet Allah bize bereketi nasip etsin sahuru hallettik var mı bir soru yok. Demek ki sahur yemeği Allah'ın bereketi olan ve Allah'ın bereketlerinden bir bereketi. kimsenin selam bunu ihmal etmeyelim. Hadis-i şerifte geldiği gibi bir yudum su dahi olsa sahura kalkın o sudan bir yudum için diyor. Yani sahuru terk etmeyin diyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi 73 fırka hadisini hatırladınız mı? Onlara diyor, karışık karışına, arşına arşına uyacaksınız diyor. İşte orada da bir muhalefet var. Alo, aleyküm selam ve Allah razı olsun, sen nasılsın? Allah'a emek verirsin, buyur. Estağfurullah. Ben bugün yatmam. İstediğin saatte arayabilirsin ama 11'den sonra da inşallah. Hı hı. Tamam. Tamam abi inşallah. A selamünaleyküm. Çünkü onlara muhalefet emri varsa demek ki Allah Resulü aleyhisselam tüzel selam özellikle belirtmişse buna dikkat etmek gerekir. buyurun yok, yok. köşeye bir soru iftar kardeşlerim safırdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar diyor iftar etmekte acele ettikleri müddetçe din üstün olmakta devam eder çünkü Yahudi ve Hristiyanlar geciktirirler diyor diğer bir hadiste İnsanlar iftarı acele yaptıkları müddetçe hayırdadırlar diyor. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim tekrar hayrı bize nasip etsin. İftarda acele etme ikindi de iftar etme değil. Güneş batmadan da değil. Güneş tepeyi aşınca yani akşamın vakti girince buna da dikkat etmek gerekir. Aleyküm selam. Kafletten kurtuluş. kurtuluş anca İslam'dan olur. Bir kitaptan ancak Kur'an'dan olur. Ama ayrı o kitabı bilmiyorum ben de Evet. Ee, i̇nsanların hayırda olması... Allah Resulü ve Vesselam'ın menhecini takip etmesi onun sünnetini korumalarındandır. Çünkü İslam üstün ve galip gecik gelici olarak kalacaktır. Dolayısıyla muhalefet edenin İslam'a bir zararı olmaz. Böylelikle İslam ümmeti örnek alınacak, iyi bir mel olacaktır. Birinin İslam'ı takip etmemesi İslam'a zararı olmaz ama fakat bizlere çok büyük zararı olur çünkü İslam'ın uygulanmaması takip edilmemesi gücün kırılmasına sultanın gitmesine ve kişinin fert fert İslam'ı yaşamaya çalışmasına sebep olur amin inşallah inşallah Allah iftarda acele eden hayra erenlerden eylesin. Allah Resulü ve Vesselam kardeşlerim, namaz kılmadan önce, rutab dediğimiz hurmalarla iftar eder. Rutab olmadığında hurma ile, hurma da olmadığında yudumlayarak su içerdi. Şuna çok dikkat edelim. Yemekleri Bol bol yapıp e, sofradan kalkamayan, olduğu yere böyle çivi çakıp da kalan insanlardan olmayalım. E, namazı da ihmal etmeyelim. Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve çok hafif yer kalkar namazını kılardı. Buna dikkat edelim. Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve bir sözünde Allah şu üç duayı reddetmez diyor yolcunun hastanın ve oruçlunundur. E, oruçlunun iftar e, ederken yapacağı dua Allah dinde makbul olan dualardandır. Buna dikkat edelim. Ali ve vesselam gerçekten oruç tutan iftara esnasındaki duası reddedilmez demiştir. Aleyküm ve rahmetullah hoş geldiniz. Ve kendisi de susuzluk gitti, damarlar ıslandı, Allah'ın izniyle de ecir sabit oldu derdi. Evet. İftarı da hallettik mi? Ee, şöyle bir durum da olabilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ve ashabı bir gün oruçlu oldukları bir günde hava birden kararıyor gökyüzü kapkara oluyor akşamın vaktini bilemiyorlar ve akşamın vaktinin girdiğini zannederek iftar ediyorlar ve hatta namaz da kılıyorlar sonra ne oluyor biliyor musunuz birden gökyüzü açıyor ve bir de bakıyorlar ki güneş daha tepede <gülüyor> batmamış. Allah Resulü ve Vesselam'a durumu arz ettiklerinde Allah yedirdi içirdi demiş ve oruca devam etmelerini emretmiştir. Evet. Allah hayra edenlerden eylesin. <gülüyor> Kardeşlerim oruçla alakalı meselelere bakacak olursak bayram günleri Allah Resulü ve Vesselam Oruç tutmayı yasaklamış. İki günde oruç caiz olmaz. Ramazan günü ve nahır günü yani haç günleri oruç tutulmaz demiştir. Çünkü teşrik günleri yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir diyerek o günlerin oruç tutulmamasını söylemiştir. Yine Allah Resulü ve Vesselam sizden hiç kimse cuma gününe has oruç tutmasın. Ancak diyor bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü oruç tutabilir demiştir. Evet. Farz olan oruçlar hariç cumartesi günü oruç tutmayın. Allah'ın size farz ettiği şeyde o gün oruç tutarsanız biriniz yiyecek nevinden bir şey bulamaz da sadece üzüm asması, kabuğu veya bir ağaç çöpü bulacak olsa dahi onu ağzında çiğnesin ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın demiştir. Evet. Cuma'ya has, cumartesiye has oruç tutulmaz. Ama nafile tutulan oruçlarınız varsa bunlar müstesnadır. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şek günü oruç tutmayı yasaklamıştır. Şek günü nedir? Biz Şaban'da mı, Lamazan'da mı olduğu şüphe gündeydik diyor. Ammar bize bir kızartılmış koyun getirildi. Cemaattan birisi ben oruçluyum deyip geri çekildi diyor. Ammar dedi ki diyor, kim bugün oruç tutarsa muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmiştir demiştir. Aleyküm aleyküm Çünkü hilalin belli olmadığı gün işte belli olursa tutarım değilse nafile olur tipinde oruca niyetlenme din yasaklanmıştır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama isyan edilmiştir. Şek günü oruç yoktur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bir sözünde sizden hiç kimse Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın eğer bir kimse önceden oruç tutmakta değilse, onu tutsun diyor. Yani nafile olan veya bir kazası olan yerinde Ramazan girmeden bunu tutayım da yetiştireyim diyen varsa bu hariç diyor. Yoksa hilal görünene kadar bekleyin diyor. Yine Allah Ruşu'la aleyhissalatü vesselam dehir orucunu Haram kılmıştır. Yani ebet olarak oruç tutma. Aleyhisselatü Vesselam e, böyle ne oruç tutmuş ne de iftar etmiştir. Bunu yasaklamıştır. Yine kardeşlerim, burada kadınlar için geçerlidir. Evli bir kadın, kocasından izin almadan nafile bir orucu tutamaz... Onun orucu ancak kocasının yanındaysa onun izniyle olur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayı yarıladı mı artık oruç tutmayın diyor. Dedeninizi dinlendirin diyor. Burada oruçlardaki hükümlerden bir tanesidir. Nafile oruçlara bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı tavsiye etmiş ve ameller allah Teala Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir ben amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim diyerek pazartesi, perşembeyi tavsiye etmiştir Allah bu nafileleri tutanlardan eylesin e, nafilelerle alakalı gelen nakillere baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kulum bana farzlarla yaklaşır nafilelerle öyle yaklaşır ki gören gözüm tutan elim yürüyen ayağın mesabesinde olur ve o kulum ne derse ben onu yerine getireyim diyor sadece ölüm hariç çünkü ben onu ecelde öyle takdir ettim diyor. Nafile ibadettir Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmayı ve onun rahmetine ermeyi nasip eder. Rabbim farzların yanında nafileleri çoğaltan ve razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin isterim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her aydan üç gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Onun dışında yine Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam zilhitçeden dokuz gününe aşure günü oruç tuttuğunu nakillerde görmüşüzdür. Allah bunu tutanlardan eylesin. Yine haç dışında arafat günü tutulan orucun geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetinden ümidim var demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayından sonra en faziletli orucu Allah'ın Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu söylemiştir. Ve farz namazlardan sonra namazların en faziletlisi de gece namazı olduğunu söylemiştir. Aşırı orucuna bakacak olursak kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudilerin aşırı günü oruç tuttuğunu görüyor. Onlara siz niye bugün oruç tutuyorsunuz diye soruyor. Onlar diyor ki bu salih hayırlı bir gündür. Allah o günde beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak da Musa o gün oruç tuttu. Aleyhisselatü Vesselam ben diyor Musa'ya, sizden daha layığım buyurup o gün oruç tutuyor ve müslümanlara da tutmalarını emrediyor. Aşire günü oruç tutun, bir gün öncesine veya bir gün sonrasına ilave ederek Yahudilere muhalefet edin diyor. Kardeşlerim, aşire orucu Ramazan ayı farz dolana kadar Muhammed ümmetine farzi olarak devam etti. Ve Ramazan ayı fas kılındıktan sonra aşırı orucu da nafile ibadetler arasına girmiştir. Dileyen tutup, dileyen bırakmıştır. Tutanı da bırakanı da kimse kınamamıştır. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Üç aylar diye bir oruç söz konusu yoktur. İşte halk arasında 3 aylar girdi, 3 ay oruçları diye rağbet edilen ve 3 ayların fazileti diye bir şeyler çıkarırlar. Böyle bir şey Kur'an ve Sünnet'te yoktur. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Orucun genel böyle mantığıyla baktığımızda durum böyle. Demek ki oruç ibadetlerde İslam'ın şiarından, amellerinden bir tanesidir. Ve hilalin görünmesiyle farziyeti başlayan ve bir ay boyunca devam eden Şaban'ın hilali gözükmesiyle de Estağfurullah, Şevval'in hilalinin gözükmesiyle de biten bir vaka sahur ve imsa'ın olduğu ve bunlara dikkat edilmesi gereken Hallerde. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam oruç tutanın iyi ve güzel ahlak ile donanmasını, ayrıca ahlaksızlık, müstehcenlik, sövüp sayma ve kırıcılıktan uzak durmayı teşvik etmiştir. Zaten bunlar Müslümanın şiarıdır, ahlakıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam bir sözünde nice oruçlu vardır ki ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır demiştir oruçlu kendisiyle birisi kavga etmeye gelse dahi ona ben oruçluyum ben oruçluyum diyerek kendisinin bundan uzak durmasını tavsiye etmiştir e, oruçta bazı haller vardır ki kardeşlerim insanlar bunu soramayabilir mesela oruç tutan kişi cünüp olarak sabahlayabilir Ayşe annemizin dediği gibi Allah Resulü diyor <gülüyor> ihtilamsız olarak cünüp olduğu halde fecir girerdi böyleyken usul abdesti alarak orucunu tutar diyor yine oruç tutan misvak kullanabilir Koku da sürnebilir. Bunlarda herhangi bir mahsus yoktur. Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi eğer ümmetine zorluk vermeyeceğini bilseydim diyor. Her namazdan birlikte misvak kullanmayı onlara emrederdim diyor. Misvak <gülüyor> her zaman kullanılır. Ve yine kokuyla alakalı gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz oruçlu iken taransın ve güzel kokular sürünsün demiştir. Aleyküm selam. Elhamdülillah. İyiyiz. Ee, yine oruçlu'nun hanımıyla oruçluğunun e, oynaşıp öpüşüp öpüşemeyeceği meselesine gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam genç olan sorduğunda hayır diyor. İhtiyar olan birisi sorduğunda evet öpebilirsin diyor. Burada oruçlunun e, hanımını öpebileceğini ama kendine dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Ve neden ihtiyara böyle dediniz? Evet dediniz de gence hayır dediniz deyince gerçekten ihtiyar nefsine sahip birisidir demiştir. Allah bu amellere dikkat edenlerden eylesin. Yine kardeşlerim Bukhari'de gelen bir rivayette İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayette oruçlu olduğu diyor, Yemeğin tadına bakılabilir. Bunda bir beis yoktur. Ama yutmamak boğazına girmemesi şartıyla denmiştir. Aleyküm selam etten. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçluyken sürme kullandığı ve sürme çektiği vardır. Yine Allah Resulü ve Vesselam'ın sıcağın hararetinden dolayı oruçluyken başına su döktüğü ve banyo yaptığı vardır. Bundan oruç bozulmaz. Buyurun. Güllü kitapların şöyle küçükleri olmuyor Yok. güller yan tarafta. Öyle mi? Hı hı. Yan evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orucu bozan hallerden bahsederken kasten bilerek yeme ve içmeyi söylemiş ve unutana hatayla veya zorla orucunu açana bir şeyin gerekmeyeceğini söylemiştir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Allah ümmetimi hata unutma ve zorlandıkları şeyde sorumlu kılmayacaktır buyurmuştur. Hata ile yemek yiyenin Allah'ın onu doyurduğunu bilmesi gerekir. Çünkü unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Gerçek çek çek, çek çekten onu Allah yedirip içirmiştir buyurmuştur. Aleyküm selamlarım. Cima'ya kasbet orucu bozar. Yine kadın gündüzün herhangi bir vaktinde ister evvelinde ister sonunda olsun aybaşı veya nifas kanı gördüğünde orucu bozulmuştur. Kaza eder. Kan gördüğü günler kadar Ramazan orucunu sonradan tutar. Evet. Aleyhisselatü vesselam kadındır. Aybaşı kanı gördüğünde namaz kılmaz, oruç tutmaz. Ve diğer zamanlar namazı kaza etmez ama orucu kaza eder buyurmuştur yine meninin gelmesi bilerek isteyerek orucu bozar kardeşlerim ama kişinin Ramazan ayında aleyküm selam ihtilam olması bilmeyerek uyku halinde o orucu bozmaz ama bilerek isteyerek kişinin e, ihtilam olması o kişinin orucuna zarar verir çünkü hadis-i şerifte benim için yiyeceğini ve içeceğini ve şehvetini bırakır diye emrolmuştur. Bu kadar Vaiz olarak bizde hadis kitapları var. 30 Ramazan ile alakalı hadislerin babları var bizde. Siz herhalde ayrı ayrı bir şey arıyorsunuz. salim var. Bu tek mi? Fiyazu Salim in... şöyle iki cilt aramışım ondan ona kâmi okuyabilirim. Evet. Siz camide anlatacaksın. Tabi konu konu. İşte Fiyazu Salim okumadınız mı? Yok yok. Yani çok şey okumuş. Yani uzun şey okumuş. Doğru. Riyad-ı Salih'in daha güzeldir, başlıyor. Bu ağır olur. ya Sen daha çok şöyle devlenmiş vaat konularıyla bu şeyle içinde ayetlerin kendisini. Sen siz de. Siz tamam. daha yeni beni başarırlar göre. Tabii. Tamam. Tamam. Tamam, Sahabeler de bundan acemi anlatıyorlardı ama daha evet. güzel. eder. Dersin. Dersin. Dersin. Dersin. Hayırlısı. Sağ olun. Işte ne yapalım? Ne yapalım? Peygamberin sözleri insanlara ağır gelir diyor. Bazı kitaplar var, yunmuş, yıkanmış, hiçbir şeye takılmaz. Onlar daha iyi gelir. Evet. Kardeşlerim, Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez diyor ayet gelmeden. Yolculukta olan oruç tutması burada onu serbest bırakmıştır. Ama tutarsa e, kendisi için daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Yine çok yaşlı erkek ve kadının oruç tutmaya yetiştiremeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye vermeleri gerekir. Tabi gücü yetiyorsa. Yine Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam allah Teala yolcudan namazın yarısını hamile ve emziren kadından da orucu kaldırmıştır diyerek hamile ve emziren kadın oruç tuttuğunda kendi veya çocuğu hakkında endişe ederse orucunu bozar ve bozduğu her güne karşılık bir fakiri doyurur denmiştir. Evet i̇bn Ömer hamile ve emziren kadın iftar eder, kaza etmez demiştir. Ama yine gelen nakillerde hamile ve emziren kadın iftar eder, orucunda kaza eder diye ifadeler gelmiştir. Kimi onu alır, kimi öbürünü alır, kimi de ortada kalır gider. Benim tercihim hamile ve emziren kadın iftar eder hemen bence de yok iftar eder filye verir ve kaza eder. evet peki Ramazan'da özürsüz olarak orucunu bozanın cezası nedir Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun ama velev ki oldu bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ben uyuyorken iki adam gelip iki koltuğumdan tutarak çıkması zor bir dağa götürdüler ve buraya çık dediler bunun üzerine dağa çıkmaya başladım ortasına gelince şiddetli sesler duyuldu ben bu sesler nedir deyince cehennem halkının feryatı dediler Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki avurtları yarılmış bu yarıklardan kanlar akan ayakları bağlanmış bir topluluk var. Ben bunlar kim dedim? Oruçlarını vaktinden önce yiyenler dediler. Uzun bir hadis ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki hadisten inanan, iman eden ve oruçlarını kasten yiyenlerin nasıl ceza çektiklerini söylediği hadislerden bir tanesi. Allah orucun faziletini bilen ve ona hakkıyla riayet edenlerden eylesin. İbni Abbas'a Allah kendisine rahmet etsin. Bir adam gelerek ben Ramazan'dan bir gün oruç yedim. Bunun için bana bir çare bulur musun diye soruyor. İbn Abbas, Ramazan'dan boş bir gün bulmaya güç yetiştirirsen onun yerine oruç tut diyor. Adam da Ramazan'dan boş bir gün bulabilecek miyim deyince İbn Abbas da ben de bundan başka sana hangi fetvayı bulayım der. Evet. Allah anlayanlardan eylesin. Ramazan'da biliyorsunuz yeme içme ve cinsi münasebet bozar. Peki birisi kasten bilerek isteyerek hanımına yaklaşırsa bunun kefareti nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir adam geliyor. Helak oldum ey Allah'ın Resulü diyor. Seni helak eden nedir diye sorduğunda Ramazan'da aileme yaklaştım diyor bunun üzerine aleyhissalatü vesselam senin diyor azat edecek bir külen var mı yok diyor peki aralıksız bir ay oruç tutabilir misin ben diyor bir güne sabredemedim ki diyor peki 60 fakiri doyurabilir misin adam şu Medine'nin en fakiri benim diyor otur bekle diyor bu arada birisi zekattan iki sele veya bir vesk forma getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam al bunu diyor götür dağıt. insanlara sadaka verdir. Adam diyor ki şu iki siyah taşlık arasında bizden daha fazla fakir olan kimse yoktur dediğinde Aleyhisselatü Vesselam o kadar gülüyor ki daha azı dişleri gözüküyor sonra bunları al çoluk çocuğunu doyur buyuruyor. diğer bir rivayette ise sen ve çoluk çocuğun yesin bir gün tut ve Allah'tan af dile demişler evet Allah bizlere mağfiret etsin ee, zaten orucun kefaretiyle alakalı yok Ee, oruçla alakalı kefaretiyle alakalı gelen rivayet bu. Yani ister yeme içme olsun, ister hanımına yaklaşma olsun tüt bu kardeşlere? Şimdi Allah hepimize mağfiret etsin. Allah ilim ehlinin sayısını arttırsın. Buradaki hükümlere binayen ilim ehli kimisi iki ay arka arkaya oruçtur demişler kimisi bir gün tutup af dilemesi gerekir demişlerdir hüküm açıktır bir köle azat et diyor. yok mu iki ay arka arkaya oruç tut gücün yetmedi mi 60 fakiri doyurt diyor. buna da mı gücün yetmedi sadaka ver bir gün tut ve Allah'tan af diler. Cevap bu. Allah'ın yanlardan eylesin. Allah kardeşliğini bozan değil, hakka kulak verenlerden neylesin? Evet. Gelelim. Kefareti de hallettik değil mi? Teravih namazını. Allah Resulü sallallahu ve her kim Ramazanı iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. irtiyor. Evet. Feravih namazını cemaatle kılmak meşrudur. Fert fertle kılınır. 11 rekattır. Ve 4-4-3 kılındığı gibi iki, iki, iki, iki, bir de kılınır. Allah'ın razı olduğu ve bize de birçok hayır kazandıracağı amellerdendir. Allah buna dikkat edenlerden eylesin. Hatta Hatim'le kılanlardan eylesin. bana selamlarım. Teravih namazı <gülüyor> ne zaman kılınır? Hilalin görüldüğü tespit olur mu? Yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazının vaktine kadar hangi saat olunursa olunursun kılınır. Çünkü bir gece ibadetidir ve şevvalin hilali göründüğümü de biter. Kadir gecesine gelecek olursak kardeşlerim, teravih hallettik değil mi? birileri 33 kılar, birileri 36 kılar. birileri kılar da kılar. <gülüyor> yok, öyle istediğin gibi kılma yok. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne Ramazanda ne de Ramazan dışında gece namazı 11 rekatı aşmazdı kardeşlerim. Eee Ramazandaysa bunun adı teravih'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kıldığı 11 rekattır. Yani 4-4-8 teravi, 3 de vitir olarak kılınmıştır. Allah bunu hakıyla yerini getirenlerdeneymiş. Teravi 4-4 kılındığı gibi 2-2 de kılınabilir. Bunda da yapılan birçok yanlışlıklar var. Selam verdiğinde herkes kora halinde birçok şeyler söylüyorlar. Kimi salavat-ı şerifler kimi bir şeyler diyor. Kur'an ve sünnette böyle olduğuna dair bir rivayet yok. Onun dışında vitrin kılınış şekline kısaca değinecek olursak mesela üç re rekat vitir kılan arkadaşımız nasıl kılar? Tabii anadan babadan nasıl gördü? şöyle kılar değil mi? Şimdi bu da soru mu bizimkisi? üçüncü rekata kalkınca Fatiha, zanlı sureden sonra Allah'a ekber der. Ellerini kaldırır, indirir. Kunuk duaları okur, sonra gider. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın vitrine bakacak olursak, hiç de böyle bir uygulama değil. Akşama benzetmeyin diyor. Yani, akşam namazı da biliyorsunuz, üç rekattır. Yani, de tahiyata oturma. Sonra üçüncüde tahiyata oturma var ya üç kıldığınızda diyor akşama benzetmeyin. Yani ikinci de tahiyata oturulmaz. Sadece son rekatta oturulur. Burayı anlatabildim mi? Bir de işlenen bidatlardan bir tanesi üçüncü rekatta vitir kılınırken zamlı sureden sonra Allahu Ekber deyip e, kafayı kaldırıp tekrar el bağlama gibi bir şey fikirde yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kıldığında